Allah'a hamdeder, ondan yardım ve manfaat ediyoruz. Beni dualar yutarım. Hep istirahmizin şairinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu sapdıracak yoktur. Kimi de sapdırmışsa ona hidayet verici olur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kiramı. Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, daralet, her daralette ateştedir. Allah hepinize hayır versin. Ağılın. <inda> <inaudible> Razı、var. olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, Cemaat görmeyi hepimize nasip etsin. Allahu Akbar. Arkadaşımızın dediği gibi Allah beni cennete koysun, seni de bana komşuylesin diye hepimizi cennete koysun,、Amen. birbirimize komşuylesin. Allahu Akbar. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amelleri bizlere sevdirsin. Allahu Akbar. Allah bizlerdeki kötü huyları alsın yerine. hayırlarını versin.、Amin. Allah Azze ve Celle bizi de eşimizi de çocuklarımızı da neslimizi de kıyamete kadar tevhid ehli ve Rahman'ı dostlar eylesin. Şeytan ve dostlarını bizlere kutsallat etmesin.、Amin. Allah Azze ve Celle içimizdeki iyilikleri öne çıkarsın. Kötülükleri bastırsın. İyilikte yarışan, taklada yarışan insanlı kullardan eylesin.、Amin. Evet, bu gece Kadir Gecesi'ni aradığımız gecelerin sonu mu? Sonu. Allah bu gecenin veyahut bu gecelerin hayrını bizlere nasihat etsin. A-Müse Allah.、Inşallah. Rabbim bizlerden mahrum etmesin. A-Müse Allah. Allah affetmeyi sever, öyleyse ondan aff ve mağfiret dileyelim. A-Müse Allah. Rabbim Kerem'i cömerttir, bizleri mağfiret etsin. A-Müse Allah. Allah hepimize ihsanı bol bol versin.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 kazada uğrayanların veyahut dalaletli olanların yolunda değil. Yani ısraatı müstakimde bulunan. Ve Fatiha'yı okumayan namazı nedir? <gülüyor> yani Fatiha'nın anlamını, vakasını düşünmeyen adamın da hayatında istikamet gibidir.、Evet. Düşünün şimdi Papağan bir şeyler öğretiyorlar. Ne diyor? Böyle, baba diyor, anne diyor, ne diyorsanız ne yapıyor onun. Papa an konuştu mu insanlar? Ne kadar konuşmaya gidiyor, değil mi? Ama papa an konuştuğu şeyin farkında mı? Bileşli mi? Ama bizde de söylediği sözün farkında olan ne olması insanlar olmamız gerekir. Mesela bir insan birine yalan söylediğinde.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 Asla dur. Bukhara'nın naklettiği rivayetten asla dur. Öyleyse insan önce kendine yalancı olmayacak. Söylediğinden ne yapacak? Bir olacak. Fısk nedir bilir misiniz? Fısk. Sözden ameli birbirine ters düşmesidir. Allah kendisinden razı olsun. İmam Taber'in çok güzel bir tefsiri var. Hepinizin okumasını tavsiye ederim. Geçen günümde bir kitap tavsiye dediğim, ismi neydi de hatırlayamadım. Ben de yok dedim. Şeytanım tuzakları ondan kurtuluyorlar. İbn Khayyır cem. Yok, onu hala da bir daha yazdım. Onlar öyle. Orada İmam Taber'i fısık anlatırken ki sekiz ve yirmi üçüncü ayetlerde Bakara suresine ne anlatılıyordu burada? 8? Şu ne yaptıklarını maskeleme. 8'in caiyetini etliyor mesela. Ellerine yukarıına vay. Evet, orada imam tabiri birçok kavramları anlatır. Bu kavramı da anlatırken fısık, fare bulunduğu delikten dışarı çıktı. Fasık çık. Yani mümin Allah'ın emrini bitti. Dışına çıktı. Ve o kurt kabuğu yarıldı yerinden dışarı çıktı. Yani nifa sözlem amelin birbirine ne di? Zıt olmasıdır. Söz inanmıyor. Kal tespit ediyor. Dil yalan ediyor,、yani、şahadet ediyor. Ama ağzalar ne yapıyor? Yalanlıyor. İşte buna ne deniyor İslam'da? Fısk, fısk deniyor.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 Ve itidal. İfrat nedir? Aşırı gitmek. İtidal? Nasıl? Kesin olarak. Tefrit? Aş. Tefrit. O da ifratın zıttı. İfrat,、tamam. istikamet çizgisini aşma. Tefrit, yapmaya muhtedir olmakla beraber aşırı gevşeklik, sorumsuzluk. İtidal ise ifrat ve tefridin ortayalı artısı. Konumuz bunun üzerine. İfrat ve Tefritte dinimizde şu kelimeler geçmiştir. Kavram olarak biraz ağır ama ben ağırlaştırmadan geçeyim. Kasıt, iktisat, istikamet, sedat, muraqbe, vasaat, kısıt ve adım. Hangilerini tanıyorsunuz? Bir alalım. Alalım. Kasıt. Birine veya bir şeye yönelmek. Herhangi bir konuda.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 Doğru olma, söz ve fiildede doğruya yönelme, hal ve davranışlarda doğruya gitme. Murağa da yaklaşma, yaklaştırma, birine güzel sözcüleri aşırılığı terk edip ölçülü davranma. Hem güzel yaklaşma, hem de güzel yaklaştırma. Vasat, orta, normal davranma. Kist, adaletli olma, adalet verme. Adil, adil davranma ve insanlara adaletli davranma, insaflı muamele. Evet, bunlar dinimizin kelimeleri. Öğrendik mi? Öğrenciye çalıyorum. Yani bilmiyor insanları. Arapçalarını bilmeyebilirsiniz ama bunlar bizim dinimizin nedir? Terimleridir. Konuşurken ne yapacağız? Murtedir olacağız. Mesela. harcamada ne yapacağız? Muhtedel olacağız. Yani ne eli sıkı, ne cimri, ne müsluf, ne, ne istahta. Neden? İstafat, Çünkü diyor, dört şeyin hesabını vermeden şu ayaklar mahşerden ne yapamayacak?、Ömür. Ayrılmayacak. Bir, ömrünü nerede tükettin? İki, gençliğini nereden harcadın? Üç, Nereden kazandı? Nereden, Nereden, Nereden harcadı? Nereden? Dört? İlmi. İlmiyle Ne yaptı? Açalım mı biraz bunu?、İşte. Mesela ilmi açayım. Bir susamdan diyor, kaç gram yağ çıkarır bunun hesabını bilecekler. Ama dinler bu ne yapacaklar?、Otur. İmar edecekler diyor. Veyahut,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 Ne demek sekiye? Sakinlik de bir şey.、Yani? Sakinlik. Gönül huzuru. Taşkınlık değil. Niye insan taşkin olur Erda? Haset olursa bir insanda ne yapar? Taşkin olur, taşkin olur. Dünyalık emeli fazla olursa ne olur? Gönül huzuru olmaz. Yani herhangi bir şeyi kadına, dünyaya veya insana bir şeye beylediği zaman insanda ne olur? Gönül huzuru, sekiye. Öyleyse her konuda bize ne yapacak? Tekine. Neye bakarsan bak, gözcün sana ne yapacak? Hasretten geri gelir diyor. Allah Resulü çok sevdiği sahabesinin dünyam onla şöyle iştahlan baktığını görünce dönüyor diyor ki, neye bakarsan bak, bir gün gözcün sana hasretten geri dönecek.、Diyor. Yani ölecek bunlar ne yapacak? kalacak. Burada ne yapıyor? Ölümü çokça anın ağzın lezzetini ne yapar? Keser diyor. Evet. Vakar. Nedir vakaremle? Ağırbaşlı. Ağır Ağırbaşlı. Bu da nedir? Vasattır. Bunun bozan nedir? Ağırbaşlı değildir adam. Her şeye karışır. Şamar yer oturuyor. Ama atalarımız ne der? Ağır ol, köşe kaşığı yapsınlar der, geriyanını biliyorsunuz zaten. Evet, tedbir. Nedir tedbir Kamil? İhtiyatlı davranma. İhtiyatlı hareket etme. Yani her şeye birine takamamak. Dağsan iflas edebilirsin. Veyahut bir yola gidiyorsun, ne yapamazsın? Elbine ne yapacaksın? Soracaksın, kaybolup gidebilirsin veyahut ateş içine gidebilirsin. İhtiyatlı davranmanın. Evet, başka? İhsan. Ne demek ihsan? İhsan iyilikte bulunur. Bu da nedir? Vasat, orta yol kelimelerinde bir tanesi, toplumda dengeyi sağlar. iyilik yapmadığın zaman insanlar ne yapar? Zenginse haset eder. Malı çocukları varsa onları ne yapar? Düşmanlık eder. Ama iyilik yaptığında kör olarak tutsak o kadar sana hizmet etmez. Kavam Kavam belki yabancı olabilirsiniz. Türkçesi itidandır. İtidandır. Tevazu. Nedir tevazu? Alçak gönüllü olmalı. Alçak gönüllü olmalı. Nedir alçak gönüllü olmalı? Nasıl izah edersiniz? İlimde kendi tepemekine bakmak... Sana birisi yanlışlık yaptığında Fakilitte Af yolunu tutma. Hemen hataya hatayla cevap vermiyor. Yani eğer birisi hakikaten alçak gönüllüyse, Ben bir yanlış yaptım, hemen ilişkiyi inatmama kesmem. Ne yapacak? Olur, belki onun kötü bir saatine gelmiştir bu, insandır, hayırlı dosttur diyecek iyilikleri silmeme, nankörlük yapmama, aksine dostluğunu daha da pekiştirme, çünkü insandan her zaman hata ne yapabilir? Gelebilir. Ama biz Müslümanlarda ne var? Hemen selamlı olsun. Peki çak çakla gitsin. Orada da aşırı gitmeyeceğiz değil、şey、mi? Orada da ortaya oturtacağız. Ortaya yani alacaklığına göre değişik.、Şey、göre Yok yani mesela alacağım var. Alacaklı olduğum kişi mesela Ramazan'a veya Arutu abi、yani、bunlara göre değişiyor. Eğer da de benimden alacağım var adamın selamun aleyküm diyor merhaba diyor. Hiç acıyasın mıydın? Tamam. Tamam. Dediği gibi iki tarafında aşırı olmayacak. İfratta ve tefrette olmayacak. <gülüyor> Af bu da orta yoldur. Af neden orta yoldadır? Allah bile yapılan günahları birden ne yapmıyor? Cezalandırmıyor. Bir ayet-i kelime var. Ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Af ile alakalı? Af yolunu tut. İyiliği emret.、Kürtü. Cahillerden yüz çevirir, sen afiyoldur. Hangi ayet?、Hmm. Bahara, değil. Hmm. bahara değil. Bahara <gülüyor> Hangi <gülüyor> etmiş, bir mu? değil. Hangi ayet? Kullan da değil. Kullan da değil. Husuletmiş, emredildi adam. Husulet miyim? Değil. Husulette ne var?、İyiliğiniz、Sana kötülük, kötülük yapan birine sen iyilik yap, bir de bakmışsın ki dostunun ol. Sen de alıp gayet tatlıymışsın. Toprak mıydı o adam ya? He? 何でしょう Teğenni ile hareket etme. Sahabenin birisi geliyor, diyor ki sen de Allah Resulü'na diyor ki sende diyor ki kâhstev var. Allah çok seviyor diyor. Teğenni ile, ilim ile hareket etme. Yani düşünerek ve nefse hakim olma. Kendini tutma. Talim ile ilim aynı mı? Aynen. Rıfk, nedir rıfk? Bu、ruh. Rıfk. Rıfk. Rıfk. Nazik. Rıfk. Rıfk. Rıfk. Rıfk. Rıfk. Rıfk. Rahmet. Nedir rahmet? Acıma. rahmet. Merhamet. Acıma. Merhamet etmeye. Bu da nedir? Küçüklere merhamet etmeye,、evet. büyüğüne de saygı göstermeye nedir? Bizden değil.、Evet. Bu saydığımız ne kelimeleriydi? Yeti ya. Allah'ın alakalı Peygamberimizin sünnetinde gelen neler? Kelimelerdir. Taffif ne demek? Hafif demiyor. Evet. Hafif demek.、Yani. Hafifletmek. Karşıdakinin、e, müşkülatını kolaylaştırmak, yükünü almak, zorlaştırmamak, onu ağır bir yük vurmamak. Evet. İdmina sükun vurmak, huzur vurmak, kanaat, kanaat etmemek. Teğer ne? Tepkini davranmak, düşünerek, hareket etme, acele etmemek. Peki, Peki, teysu ne demek? Ne? Teysu. Kolaylaştıran. Kolaylaştıran. Zorlaştırmayın, huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin. Nerede diyor bir rivayeti? Muhar'da bir hadis kitabını sorma. Mescitte Bevleden mi? Sahabeli namazı uzatmasında... Mescitte Bevleden. Mescitte Bevleden mi? Mescitte Bevleden mi? <gülüyor> Ama sahabeler,、e, burası meşit saldırırken, yani <gülüyor>、evet、sahabeler sahabelerin birini saldırıyorlar. Sahabelerin birinin ayeti uzattıkta, konumuz iltidar. Konuşurken de iltidar olur mu?、Yani, Elbette. Hüseyin ağabey, şöyle şu、şey, diyeyim mi? Sahabelerin birinin namazı uzattıkta, birini ter, terk edip gitmekte sonra... Necim olur. Necim olur. Necim olur. Necim olur. Necim olur. Medine'nin yakınlarında yol ağzında deve sürüyen bir kavim var. Oraya Muaz yatsı yapıldıktan sonra onlara da yatsı kıldırmak üzere görevden gidiyor. Onların işleri biraz geç bitiyor. Evet. Evet. Muaz'da gidiyor. Orada Bakara suresini oturuyunca adamın birisi... Şey, şey, <gülüyor> şey, Bedeve'nin birisi mescitte、evet. kalkıyor. bir köşeye devletiyorsun. Devletince、şey. sahabeler de onu ne yapıyor hareketi? Hoş görmüyoruz. Fakat ne de olsun? Hoş görmese bile bir insanın yaptığı ameli onu nasıl anlatırsınız? Kötü olduğunu. Mesela dilisi kalıp saçını düştüğünü bir yere devletmeye çalışsın. Ne yaparsınız? Bilmediği、evet. bir metreleri bilmediği, bilmediği bir metreleri bilmediği bir metreleri avracacağı、evet. dilden cehaletini gidererek anlayacağı dildi yani. yani. Evet. Niye böyle? Şurda tuvalet var kardeşim, buraya evlet mi? Git burada tuvalette evlet. Abi, abi ben size bir şey anlatayım, bundan dört bin dolar. Dört、mi? dört üç gibi iftar açtığımız zamanlarda. Kışın.、Evet. Kışın evet. Kışın, evet. Ee, o zaman tabii dört dört üçte dükkana eve gitmediniz mi? Güvete yapıyoruz. Her güvet. ee, evet, dükkan öbüründe bir güvete. O zaman insan yiyor, kaldırıyor namazını, normal yedi buçuk kadar gene iş ticareti devam ediyor.、Evet. Böyle、e, genel güvec yaptım. <gülüyor> Allah selamet versin. Babam da oradaydı. Babam da biraz böyle ititaldişidir, biraz şeylerdi. Evet. <gülüyor> Dükkanın kapısının önünde güvecimizin üzerindeki poli açtık ki daha 10 dakika falan var, biraz soğusun diye. Bir tane böyle hani kokona denilen tipli bayanlar vardı demek. Küçüklü, böyle makgeçli, makgeçli falan filan. <gülüyor> 65 yaşlarında falan demek kadın yani. Tam bir kokona tipi. Geldi, bizim içinin önünden sigarayı aldı, sigarayı pat, güvecin içine attı. Tarba, yani güveci pattı, bizim şeyin içine attı. Ramazan gibi çarşı içinde sigara açıyor, bize tuttu, güvecin içine attı. Şimdi babamı tutmasınlar, öldürecekti. Şimdi neyse, çarşıda şey attı, gitti. Bunu nasıl anlatabiliriz ağabey, yani ne diyebiliriz mesela o zaman? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şimdi düşünün, bir yemeğe birisi sigara atıyor, bir de mescitte birisi devletiyor. Hangisi daha ağır? Yemekte ağır. Mescitte、e, e, e, e, e, e, ağır. <gülüyor> <Mescitte Daha. daha. gülüyor> Bakışa göre değişiyor. Karnı aç. Bakışa <gülüyor> göre değişiyor. De İkisi ağır. de çok ağır. Çünkü biri yemeğe, biri mescit. Allah razı olsun aleyhisselatü vesselam, durumdur. Adamı çağırıyor, ve adam, mescitte, Sevdet etmeyi yeri ve Allah'a zikretmeyi. Anladın mı? Anladınız. Adam anlamıyor. Dönüyorum sefer ashabına. Kim döverim dedi di? Kim anlayacağız dedi onu düşünürüm demişti. Kolaylaştırın. Anlaştım. Allah ertürk. Özür verin. Nefret etdirme. Müjdeleri. Olay çözüldü mü? Çözüldü. Bu adam bir daha beveleder mi? Etmez. Niye etmez? Ede etmezlerken niye etmez? Edir, edir. Çünkü mezcidin kaza ve hacet yeri, necaset yeri olmadığını öğrendi. Ne yeriymiş mezci? Allah'a sevde etme ve Allah'ı zikretme yeriymiş. Yani onun dışında bir yer değilmiş. Anladın mı diyor? Anladım. Diyor. Yani kafa sanıyor. O anlayınca problem orada harlı oldu. Kime döldü?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 Evet el malı cevap vermesi lazım. Tahhir. Tahhir ne demek? Tahhir ne demek? Hayır kılma. Yani Ayşe annemiz diyor ki Allah kendisinden razı olsun.、Evet. Allah Resulani sünatvesi lan bir şeyde dur karşı karşıya kaldığında neyi seçer? Konağı olanı、yani. seçer. Konağı olanı seçer. Neden? Kendisine fazla olanları. Yani ümmet. Ümmet doğru gelmez.、Yani, Bizde muhayyar olduğumuzda biz ne yapacağız? Olayın, kolay gelsin. Tafir. Evet. Tedriç ne demek? Tedriç. Alıştırma. Alıştırma. Sığındırma. Mesela çocuklar yedi yaşına gelince ne yapın diyor? Evde dönüştürün. On yaşına gelince、evet. dövünün, sahip, dövün diyor. Yani alıştırma veyahut kadınlar. Serkeshlik yaptı. Kocasına itaat etmiyorsa、evet. ne yapın? Hafifçe dövün. Yatın. Dövmeye gitme. Yatlanız ayıralım. Ona nasihat edin. Olmadı, hafifçe döv. <gülüyor> abi <gülüyor> aramız <abi, gülüyor> <abi, gülüyor> 99 <gülüyor> zaten. Sen altta kolaylık, kolaylık yolunu benimseyer. <gülüyor> Cajillerden? Cajillerden olmadı, <gülüyor> <cahillerden, gülüyor> evet. Olmuş. Cajillerden olmadı, Cajillerden yüz çevir. Evet. Cajiller <gülüyor> yüz çevir.、Evet. Olmayan、evet. yüz çevir.、Evet. Kolay olmazsa cenaballah demliyor değil mi? Kolay、evet. değilse kolay değilse. Evet. evet. Başka nerede kaldık? Tecirden、evet. oldum. Mahiya'da kaldım. Elif.、Evet. Evet. Musa Maha. Musa Maha. Allah için zorluk çıkartma. Tıpkı aşağıda dağlamayı açıklamak. Avuç tutmadı değil mi? mi?、Yani. Namazdan vermişler.、Hmm. Kafan gitmiş o zaman bir defa. Rıusat. Nedir ruhsat? Yol verme. Yol verme. Yol verme. Beş vakit namazı var. Selef demini, çay deminde. Selef? Cebinde. Cebinden bilinir diye bir atasözü icat edildi işte bu yüzden. Cebinde. Ceb. Ceb namazı kılmamalı. Ruhsat <gülüyor> nedir? <gülüyor> Hafifleştirme. Yani kolaylaştırma. Asıl olan nedir? Namazı、Bak. vaktinde kılma. Ruhsat nedir? Cem、olur. olarak nedir? Kılabilirsin. Ayakta kılamıyorsa Otur, oturarak kılabilirsin. Oturarak kılamıyorsa yani, yan üzerine veya imanına. Veyahut da Allah Resulü bir gün aleyhissalatü vesselam falan nerededir? Ey Allah'ın Resulü hasta. Hadi gidelim diyor, ziyaret edelim. Gidiyorlar, sahabe bir kütük koymuş, kütüğün üzerine yastık yorgan koymuş, Böyle namaz kılarken ona yatıyor, kalkıyor bakın itdama bakın, itdala bakın. Bu adam ne yapıyor diyor. Sen ne yapıyorsun? Yok. Ey Allah'ın resulü hasta ayağa kalkamıyor, işte rüküsünün secdesini böyle yapıyor, yani yorman, yastığa eğilecek. Ayakta kılabilen namazı ne yapsın, ayakta <gülüyor> kısın, kılamayan oturalar kısın, kılamayan imanına kısın, kadrım bunlar diyor. <gülüyor> Veyahut mescide geliyor, Müminlerin annelerinden Zeynep bin İcaş'in son zaman dizleri çok ağrıyordu, kalkamıyordu. Kalkabilmek için mezidin direklerine ipler bağlamıştı. Yani kıyama kalkabilmek için. Onlara tutup ayağa kalkıyor. Allah Resulü direktteki ipleri görüyor. Bu nedir diyor? Hey Allah müsibim işte falan bunları bağladı. Kıyama kalkmak için ne yapıyor? Bunlardan tutuyor. Ayak takılabile. Kılamaya bir mayanat çürü bunlar diyor. Ruhsat neymiş? Kolaylı. Kolay Onda kolay. hafifletme. Veyahut çoraba mest yapabilirsiniz. Veyahut seferdesin orucu ne yapabilirsin? Yiyip. Erteleyebilirsin. Emzikli, hasta ne yapabilir? Ruhsat bunlarda nedir? Var. S-a ne demek? S-a. Fi、yani, defa zenginlik manasında. Evet. İnâsh da itidal da birçok konulara ayrılıyor kardeşler. Mesela niyet de itidal. <gülüyor> niyet de itidal nasıl olur? Niyet yaptığımız zaman biz namazda、e, dilden yaparız kalben. Kalben Kalp yaparız. Sesli olarak niyet var mıdır? Var, Yok mu? Var. var. Namazda yoktur, haçlar vardır. Ama onun dışında nedir? Yoktur. Fakat bizim toplumumuzda ne yapıyorlar kardeşler? Kaptık. Durdum divana, uydum kurana, yönüm kılder, kılder Kabe'ye karşı. Ya çuva atıyorlar da lafı ne yapıyorlar? Çuva atıyorlar. Halbuki mesela Cuma günü camiye doğru gidiyoruz. Birisi sordu, inan nereye gidiyorsun? Hangi namaza demeye gerek var mı? Ahmet dedi. Adam niyetlermiş, ne yapıyor? Gidiyor, bitmiştir、ne? Cuma namazına. Yani Cuma namazına dururken sen akşam namazına niyet eder misin? Hayır.、Evet. Üküt değil. Çünkü senin kalkış gidiş niyetin derdi. Cuma namazında. Ama ne dedi? Odur ve niyetle. kalben yapılır, ses dolarak ne yapılmaz, yapılmaz ama niyette de aşırı gitmeler nedir, vardır, iktidarı neymiş, kalp. Evet, Erkan ve Adab'a riayet, namazı ele alalım, Ramazan ayındayız, ümmet nereye gidiyor? Terabile. En dış kabuk kılduran zet imamlara gidiyoruz. Peki namazda intidal nedir? <gülüyor> Allah Resulü bir gün Ali sallallahu aleyhi ve selam meside geliyor. Bir sahabi de namazı kılıyor geliyor selam veriyor. Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve selam selamını almıyor. Sen diyor git <gülüyor> namazı kıl da gel. Çünkü sen namaz kılmadın diyor. Adam nasıl kılıyor? Tavuk suyunun yediği gibi böyle gibi kalkıyor. Emel, bir. Hareketler otomatiğe bağlanmış. Adam üç ya da dört kere geliyor, selam veriyor. Allah Resulü ne yapıyor? Aldı. Adam üçücüde ya da dördüncüde diyor ki, vallahi diyor, benim elimden başka bir şey ne yapmaz? Gelmez. Bildiğin bu. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kıyamda durduğunda bütün azaların durana kadar ne yap? Kalk.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 Evet. Allah hepinizi hayır verin. Sağ, Sağ, Sağ olun. Yine itidalda, ibadetlerde veyahut bu Ertan ve adabına riayette mesela haç olayını ele alalım. Arafat'ta ve Müzdenif'e de gecelemek var mıdır? Var. Vardır. vardır. Peki bugün ne yapıyorlar? Otelerde yatıyorlar. Ya orda vaktaya durduk, bu tamam haçın menasik yerine geldi, n'apıyo?、Şey, Mekke'ye gelin geliyorlar, otelde kalıp gidiyorlar. Oluyo mu? İktidal mı? Yok. Neden yok? yok. Neden yok, yok? Neden yok?、E, sen oraya turist Ömerdiye'ye gitmedin ki, Ömer git. oğlum,、yani、oğlum. Hacı Ömerdiye'ye gitmedin. Olur mu? Hacı'ya gidiyorsan harçta nedir? Meşakta. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Ve haçta bütün、e, amellerinden, yani bütün kötü hasletlerinden sıyrılıp gelmezler. Yani bunu ne yapacağım? Haccın şeyine de adabına riayet diyeceğim. Onun dışında oruçta itidal var mı? Erkan'ın riayet. Nedir? Her şeyde orta yol nedir? Kur'an ve sünnete sarılmadır. Bugün Sabırı gecikdirecek. Da tepesi gün tepelerini inen yok mu? Var Allah. Bunlar oruç mu tutuyor? Tutuyor diyorlar. Peki、ha. iddarda, yatta vakit、şey. gelmeden oruç açanlar var mı? Var. Bunlar iddalar üzerinden, bunlar kendi kendilerine açma yapıyorlar. Başka hiçbir şey. yapmıyorlar. Peki、işte、İslam'ın binası sayılırken oruç İslam'ın binasından değil mi? Evet. Demek ki İslam'larını yıkıyorlar. Evet. Allah hükmümüze hayır versin. İtidar üzerine hareket etmeyi nasip etsin. Unutmayalım ki kardeşler insan bulunduğu halden başka bir şey görmeyince kendi halini ne yapmıyor? Anlamıyor. Düşünün şimdi Arabistan'daki çöldeki çalışan bir adamdaki dayanıklılığa bakın. Arkadaşımız orada çalıştı geldi.、Ve、Allah Resulü'nün zamanını düşünün. Çörekli mi? Klima yok. Bir şey yok. Onlar oruca dayanıyor muydur?、Aynen. Dayanıyordu. Veyahut 21 saat 22 saat oruç tutan ülkeler yok mu? Ne yapacak bunlar? Dayanan gözlüğe bozacaklar mı? İman varsa imkanla nedir? vardır. vardır. İman da neye getirilir? Testimiyeti getirilir. Aklın girdiği yerde itidar ne yapar? Bozulur. Ve imanda her zaman ne vardır? Delil vardır. Akladaysa ne vardır? Aklda nefis, elan iyicilik vardır. Eğer delile uyuyorsan aklı ne yapacağım? Bir köşeye koyacağım. Aklı dini anlamada yoracağım. E,、evet. ama. Bir adam efsunlanmıştır, cinlenmişse ne yapar? Acı bayrama geldiniz mi? Deliler var, ciniler. Ne yapıyorlar? Hiç gördünüz mü? Sürekli konuşurlar. Onu nereden bulurlar bu kadar laf değiştiren? Baharsın, inan boş bir laf da konuşmamış. Boş da konuşmamış. Abi la konuşurlar. Ama cinidir bunlar. Bazen doğru konuşurlar, <gülüyor> bazen ne yaparlar? Sattırırlar. Okuyacaksın, geçeceksin. Şöyle ne itibar? etmiyor değil mi gerçekten başka bir şeye ihtiyaç zorlanır yine ibadetlerde takat güç yetiştirilebilmedir Müslüman ne yapacak taşıyamayacağın yükün altına <gülüyor> girer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam azor ediyorlar yalanca soruyor bu nasıl olur bir şey olduğunda ben yaparım bir şey olduğunda ben ederim atılmayacağım Her şeye atılız, gücü yetmez, zaman yetmez, o da ne olur? Mahcup, olur? Mahcup olur. Yapabileceğin işe kalkışacaksın diyor. Yapamayacağına ne yaparsın? Oturacaksın. Zamanı yani onu yapacak güç vardır ama zamanı yoktur. Zamanın vardır, gücün yoktur. Onun için hem zamanı hem de ne olacak gücün olursa o işe yetişeceksin. Veya. Ee,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 Yani eğer bir yerde kalan yapılacak muamel bir iş varsa senin onu ne yapman tercih etmen. Ya. Namaz mı gelmiyor? Tabii namazım. Ama seferde normal dedi. Yine adam ayakta duramıyor, ayakta namaz kılmaya çalışıyor. Gücü yetmiyor, rükünleri tam yapmaya çalışıyor. Bu nedir kendisine? Bir, eziyet yapıyor. Senin sana eziyet etmeni istemiyor ki. Sana ne yapıyor? kolaylık sağlıyor. Takat güç yetiştireceğini yapacaksın. Falan günde diyor, yüz rekat namaz var diyor. Veyahut diyor, pazartesi şu, salı bu, çarşamba bu, perşembe şu, şu kadar namazlar diyor. İyya El-i Mettin açarsanız görürsünüz. Yani bir hesaplayın, adamın ne yatmaya, ne kalkmaya, ne aile hayatına, ne iş hayatına hiçbir şey ne yapmıyor? Kalkanmıyor.、E, bu ibadet değil ki. Allah, Resul'unun yaptığı ibadetlerden razı olur. Sen o kadar yap, cenneti ne yaparsın? Karar bulursun. O kadar. Onun dışındaki zaten nedir? Bidaktır. Sana hiçbir faydası nedir? Yoktur. Demek ki iktidar neymiş? Takat, güç yetiştirebileceğini. Evet. Yine huşu ve huşu açında zamanlamanın önemi. Namaz kılacaksınız. Yemek gelmiş konmuş. Ne yaparsınız? Uyku gelmeyeceğiz. Uçuğu bozacak hareket. Ne yapmayacağız? Kaza ya acet sıkıştırmış. Namaz ne yapmayın? Kırmayayım. Kırmayayım. Uykulusunuz namazını yapmayın. Durum, durmayın. durmayın. Yani uçuğu bozacak hiçbir hareketi ne yapmayacaksınız?、Evet. Yapmayacaksınız ki namazınız veya ibadetiniz nedir? Makbul olur. İtiraz anladınız mı? Her alana ne yapmış bu? girmiş. Yine ibadetlerde birlikdelik. Düşünün şimdi ben Kadir Gecesini arıyorum deyip evde otursanız kaç dakika otursunuz? Merhaba, bana bir ibeketim mi yakalmış? <gülüyor> ben de biraz Kur'an okuyamadım. Mübarekte okuyamadım. Bak inan okuyamadım. Demek ki cemaatle beraberde ne var? Allah'ın etrafında. Şeytan? Tek kişilere beraber. beraberdir. İki kişilere nedir? Birlikdir. Düşün şimdi birlikte buraya geliyorsunuz. Hayır konuşarak gelirsiniz. Beraber gidiyorsunuz. Hayır, Hayır konuşarak gidersiniz. Aldığınız hayırları müzakeredersiniz. Tek başına gidiyorsun, ya müzik açar, ya telefon alır, kendi canını tehlikeye atar veya örtülümüşüz şeyler ama. 2 ve 3 ise, cemaatsa çok farklı ortamlar ne yapıyor? Gündeme gelebilir. Evet. Demek ki cemaatle, ibadetlerde birliktelik insana her zaman ne yapıyor? Hayır, hayır, hayır. Bu da nedir? İtidallı olma. Evet. İbadetlerde taharette itidal uygulamalar. Taharette itidal. Mesela, günümüzde Allah'a hamdolsun, Allah bizlere birçok imkan vermiş.、Evet. Allah Resulü'nün zamanında taharetlenme nasıldı? Taşla ne yapılırdı? Sıcavı ne yapılırdı? Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize birçok neler var? Sözleri var. Hatta Ayşe annemiz bir kavme öğrettiyor ki, ne iyi insanlar diyor. Sıcavı edince bir de suyla ne yapıyorlar? Temizleniyorlar diyor. Bakın, itidarlı olma derken Vücut temizliğine de ne yapacak insan dikkat edecek. Başka İsrailoğullarından bir tanesi elbisesinin kaçasına devil isabet ediyor. Ne yapıyor? Kesiyor. Orayı kesiyor. Kavmunu ne yapıyor? Ayıklıyor. Ayıklıyor. Engellemeye çalışıyormuş. Onlar felak oluyor. Devil nedir? Cevdet. Kabir azabına、evet. sebepdir. Öyleyse. Yine temizlikte bevrederken insan bevrene ne yapacak? Çok dikkat edecek. Ayakta veya oturarak yaptığında buna çok dikkat edecek. Bir kabul adamına sebebi nedir? Mahşerde ibadetlerin italine sebebidir? Yok. Kabir azamet. Yol değil mi orada? Kabir azamet. İnşallah. Ameli televendi yapmış. İman iptal eden, şerler. Evet. Abd es ve bu sün de itidal. O nasıl olur? Vesvesede nasıl? Tiyemimle. Vesvesede nasıl istenir? Vesvesede ilah alalım. Olmadı diye bir daha Abd es alamayız. Mesela Allahü Aşşuallisi lerin birçoğu. Bevlettiğiniz yerde ne atmayın, ustetmeyin. Vesvesenin çoğu nedir? ondandır diyor. Bakın şimdi benim başıma çok geldiği için diyorum Hacı Bayram donunca sakallı olunca önüne gelen gelip sorusun diyor. Bir tanesi geldi diyor ki ben diyor banyo yaptığım yerle tuvalet aynı yerde. Ben burada diyorum kusura alabilir miyim? Alabilirsiniz. Ama diyor her taraf şey diyor tuvalet alma diyor. Ama başka yerim yok diyor. O zaman al diyor. Anladınız mı meseleyi? Ama diyor hem al diyor Yanına alma diyorum diyor. Başka yerin var mı diyor. Yok. Al diyor. Ama diyor tuvalet. Alma o zaman. Başka yerin yok o zaman. Ne, diyor. Yani vesvesenin kaynağı insanın kendisinde.、Evet. Anlatabildim mi? Çoğundandır diyor. Veyahut abdest aldın mı almadın mı? Bultun mu? Bozmadın mı? Ne diyor dilimiz? İfrata, tefrite ne yapmak? Bol gibi. Var mı?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 Anlatabilirim. Yani aptest alıyorsun, deniz kenarında bile olsa.、Sağretmen. Ne yapacağım? İstaf etmeyin. Ne dedim? Var bir varlık.